Kıymetli Erkan Radyo dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında daha sizlerle beraberiz. Kıymetli hocamız bize bu programda Esad Efendi Hazretleri'nin hayatını ve menakabını anlatıyorlar. Muhtemem hocam bir önceki programımızda ölümden bahsetmiştik. Esad Efendi Hazretleri'nin ölümle evet. alakalı kanatlarını anlatıyordunuz. Dilerseniz e, ölümü çokça hatırlamak, sonra mutu kavulan temutu ölmeden önce ölmek nedir? Enna-süniyyem, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar gibi. Esad Efendi Hazretleri'nin bunlarla alakalı kanaatleri, bunlarla alakalı yorumları nelerdir? Bu ifadelerle alakalı bunları anlatabilir miyiz? Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ölüm rabıtasının en büyük faydası Esad el Hazretlerine göre ölümü kolaylaştırır. Evet. Şimdi ölüm rabıtası yapınca ölümle tanışıyorsunuz. Ölüm geldiği zaman tanıdık birisi geliyor yani. Ama ölüm rabıtası yapmayıp ölümle tanışmayanlar ölümü birdenbire karşılarına görünce afallıyorlar, boşluğa düşüyorlar, şaşlıyorlar, eller ayaklarına dolaşıyor. Bir demiş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 Allah'a götüreceğim evet diyor. Evet. Ama insanlar üzülüyor. Çünkü dünyayı daha çok seviyor. Allah'ı az seviyor. Burayı bırakmak istemiyor. Evet. Bütün problem burada maalesef. Dünya ya, şey. Ölümü çokça hatırlayınız. Bu hadisi uyarak yapılan ölüm rabıtasının ölüm sırasında ve öldükten sonra da kabirde, hesap yerinde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 zamanlarımız, anlarımız hep boşa geçiyor. Oturuyor, sırtını ensesini kaşıyarak karşıdaki ufuklara bakıyor, boş boş. Onu yapana kadar gir kararcı ahmet bir ziyaret yap da, ölülerle haşır neşir ol, ölümü içselleştir de ondan sonra dön o Üsküdar'daki iskele camisinin önündeki o kalabalığa bir bak. Hmm. O insanlara koşuşturmaya, yiyecek yiyenlere, otobüste sıra bekleyenlere, geçen arabalara, insanlara, hareketlili, canlılığa, uçan kuşlara, satıcılara, oradaki hayata, ağaçlara, her şeye bir bak. Evet. Daha farklı gözüküyor. Onun için her cuma günü gidip bir mezarda ölülerle bir haşrı neşir olmak lazım. Mezarın içine girşik değil de, şöyle bir gezmek, dolaşmak lazım. Kabir taşlarını okumadan. Çünkü unutkanlık hirası eder Unutkanlık meydana getirir. Kabir taşlarını okumak. Tabi. Bizim İslami kitaplarda yazıyor. Evet. Eski Yunan filozofi Çiçoro da öyle söylüyor. Çiçoro mezar taşlarının üzerindeki yazıları okumayın, unutkanlık meydana getiriyor. Aynı. Bu hikmettir seviyorum. bu. Tabii hikmettir. Bizim Müslümanlarda da vardır bu. Kabir taşı okumayın. Ya. Yani. Çok ama ibretlik bazı güzel kelimeler, cümleler vesaire böyle var. o kadarını bilmiyorum. Evet. O kadarını bilmiyorum. Ama. Şöyle kabristan'da, yani zamanın ve mekanın bittiği yerde dolaşmak. Kabirde dolaşmanın manası bu. Ölümü içselleştirmek. Fezuruha. Hmm. Artık kabirleri kuntunehaytukumun ziyaretul kubur. Sizi kabir ziyaretinden men etmiştim. Ela ancak. Fezuruha. Kabirleri ziyaret edinin. Feinneha tezekkürul Çünkü ahireti hatırlatır. Ahireti yaşatır. Tefâul, içselleştirme babıdır. Tefâul. Ahireti içselleştirirseniz, kabir ziyareti. Genç kabir ziyareti yapmadığı için ne giydiği elbisenin kıymetini biliyor, ne geçirdiği zamanların kıymetini, ne geceyi tanıyor, ne gündüzü tanıyor. Kapıldım, gidiyorum, bahtımın rüzgarına diye rast makamına şarkı okuyup geçiyor. Uçun kuşlar, uçun diyor. Bilmem ne diyarına doğru, segah makamından o şarkı yok ya. Vakitler hep boşa geçiyor. Çünkü zamanı biz zamansızlıkla yani hayatı ölümle terbiye edemediğim için bunlar bizim başımıza geliyor. Hı. Onun için hayatlar tatsız tutsuz içerisine ölüm acısından katarsak o çorba hayat çorba tatlı hale gelir. Okey. Bütün mezarı bu. Hayatı ölümle terbiye etmek.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 Ölümsüz mezarlar şehirlerinden 20 kilometre uzakta öyle bir şehirde yaşıyoruz biz artık. Modern Ankara'da. Eski İstanbul'da her köşe başında mezar var. İnsanlar her yerde mezar hatırlıyor. Hı. Onun için İstanbul'un halkı dindardır. Her köşe başında mezarlık var çünkü. İstanbul eskiden mezarlar şehriydi. Eski Osmanlı şehirleri böyleydi. Hı, Hiç efendim. ölmeyecekmiş duygusu oluşturuyor mezar görmeyince. Hiç ölmeyecekmiş gibi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 Kimbisesi tuttukları ziyaret. Mehmet Ateş Bey vardı. Kıymetli arkadaşım. Ya hocam dedi canım çok sıkılıyor. 3 günden beri. Ankara Hastanesi'ni açtım. Alo Hakan'cığım sizin bölümde hiç ziyaretsiz gelmeyen bir hasta var mı? Var hocam dedi. Ya yanında bir arkadaş var. İşte bir kilo pasta alacak bir de çiçek alacak. O hastayı ziyaret edecek. 2 saat bir saat sohbet edecek onlar. Evet. Hadi Mehmet Ateş. Git kardeşim. Mehmet Ateş bir kilo pasta aldı. iki tane de gül aldı. O ihtiyarımızın yanına gitti. Amca kucaklayarak karşıladı Mehmet'i. E. Bir buçuk saat dertleştiler. Hiçbir hızı gelmiyormuş. Mehmet olanla konuştu. Konuş bir buçuk saat. Ondan sonra okula yanıma geldi. Hocam ya hiçbir derdim kalmadı dedi. Hastayı ziyaret edince hayata anlam kazandı. Bir cenaze namazına katılıp ölünün kabirinin içerisine girişini seyredecek ölünün kefeniyle kabirin içerisinde konuluşunu gözüyle görecek. Hatta kabire gidecek Kendi ölüyü Kabre koyacak. Bunlar yaşayacak. Sıcak sıcak. Ölünün ayağına dokunacak. Evet. Ondan sonra kabirden çık gel. üstüründen insanın bir yük atılmış gibi oluyor. Hiç bunlar gençler yaşamıyor. Hep yaşıyormuş gibi yaşıyor insanlar maalesef. Mezar ziyaretine ölülerin değil, dirilerin ihtiyacı. ihtiyacı var. İşte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 tefenini bağladıktan sonra tabuta koyuyorlar, Hı. götürüyorlar camiye, namazın kılınıyor, seni mezara sallıyorlar, huza geliyor, telkin veriyor, onlar gidiyor, karanlık basıyor, bünker nekir melekleri geliyor, Rabbin kim, peygamberin kim, dinin ne, kitabın ne, bunları virtual reality death, sanal gerçek ölüm olarak yaşıyorsun. Hı. Her gün yaşıyorsun, her gün ölüyorsun. Zikir bittikten sonra desgeci bakıyorsun. Lan ben hayattayım be kardeşim diyorsun. Hayattayım mı fark ediyorsun. İnsanlar hayatta olduğu farkında değil. Hmm. Ve hayatlar boşuna yel değirmeni gibi fos sıfır yeller altında don donkşutun saldırdığı gibi boşu boşuna bir dönüşle dönüyor. Boşu boşuna yaşanışla yaşanıyor. Su boşa akıyor. Önüne bir ölüm barajı yapılırsa O büyük insanlardan çok ziraat yapılır, çok meyveler elde edilir ve hayatta da ondan isval eder, yeriz ve diriliriz. Anlıyana. Evet. Efendim, Efendim ticarethaneleri de var, mezarlıklara koyuyoruz mezarlıklar önüne yapıyorlarmış yani. Efendimiz Efendim zari zamanında. Ah peygamberimiz o, zaman evet. tabii evet. Medine'ye geldi zaman evet. meseli yapıyor peygamberimiz yapınca yani, alışverişi nerede yaparsınız? Medineliler diyorlar ki Ya Resulallah bizim iki tane alışverişimiz var. Birisi Yahudilerin pazarı öbürü müşriklerin pazarı. Peygamberin müşriklerin pazarında alışveriş yaparsanız onların kurallarına uyarsınız. Yani haram alışveriş olur. Yahudilerin pazarında Yahudilerin kurallarına uyarsanız, yine faiz bilmem ne vesaire neyse Yani yanlış alışveriş yaparsınız. Biz kendi pazarımızı kuralım. Kuralım. Yarın beni Medine'ye gezdirin size bir pazar yeri bulayım ben diyor Peygamberimiz.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 Ihtiyaç var. Onunla tatlansın. İnsanların çekmiş olduğu his sıkıntıların çoğun altında bu anlattığım keyfiyetin negatif tezahürleri var. Öğleden kaçış yani. Evet. Ya. Yeah. Muhterem hocam Ezat Efendi Hazretlerinin oğlu Mehmet Ali Efendi ve Mevlevi i ayini icrası. Yani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 Bazı nakşi tekkelerinin, nakşi şeyhlerinin mevleviyle, Mevlana'ya, Mesnevi'ye böyle özel ilgi duyduğunu biliyoruz, var tısavvuf tarihinde. Bu bilinen bir husus. Esad Efendi Hazretleri de divanda, yani evet, evet, bazı evet. şiirlere tahmizler yapıyor. Evet. İstanbul'daki Mevlevi şeyhlerinden birisinin işi çıkar o sırada. Evet. İzinli olarak tekkeden ayrılması gerekir. Ama zikir töreni Mevlevi ayini de icra edilmesi gerekmektedir. Kime yaptıralım? Şeyh Efendi Esadef'in ne başvurur? Ve Esadef'in hazretleri olur diye kabul eder. Ve o tekkeye yeni kapı Mevlevi hanesi olabilir bu. Evet. Orada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 İslami konularda çıkan eserlerin tetkiki, telifi, incelenmesi gibi bir heyet kurulmuştur. Evet. Onun ikinci başkanlığını yapmıştır. 1910'da Sürre-i Humayun Mekke'ye, Kabe'ye, Hacca gitmiştir. O giden kafilede kadılık yapmıştır. 1915 senesinde Haseki'deki Bayrampaşa diğer isimleriyle basamağı Şerif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 Son sözü bu oldu. La ilahe illallah ve öldüm. Allah rahmet eylesin. O ve masum diğer 29 kadar arkadaşının ruhları için bir fatiha, üç ühlas sokuyalım. Allahümme sallâ ilâ seyyidine Muhammed. Hepsinin ruhları şimdi cennete da. canlarını satmışlardı Cenab-ı Allah'a. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemînler rahmetler. Sıdâtel-lezzîn en ammâd. ahlinna aminim. Kelam devam edenler arasında bir de Ali Yekta Efendi'den bahsediliyor. O Ali Yekta Efendi aynı zamanda Esad Efendi Halifelerinden. Bundan biraz bahsedebilir miyiz hocam? Evet, Ali Yekta Efendi Esad-ı İlbe Hazretleri buza takın da şöyle söylerdi.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 o kadar gizlemeye çalışıyor ki dışarıdan gören sıradan bir dervişler ama makamı bize ulaştı diyor Esad Erimli hazretleri. Hazretleri Ali Ekta Efendi Hazretleri muhterem Esad Erimli Hazretlerinin halifelerinden de ilim rütbesi bakımından Ayasofya dersi anlarında ama Hafız Efendi'den icazetlidir Emin Saraç hocamızın kayınpederidir Ali Ekta Efendi arifti, aşkıktı. Eyüp'te 40 merdivende aile kabristanında metvündür. Esad Erbli Hazretlerinin ona verdiği Tarikat Izazet ikinci bölümü söyledi. şöyledir: Hamili varakımız Süleha ve Ulemadan ve evlad maneviyemizden Ali Ekta Efendi zikri şerifin telkini. ve Tarikat-ı aliye Nakşibendiye ve Kadiriye usul talim için tarafımızdan vekil ve mevzun ittihaz olunmuştur. 21 şaban Muazzam 1340 Demek ki 1924'lü, 25'lü yıllarda hilafet almış. Evet. Ali Ekta Efendi Hazretleri Kudüs-i Sırruh konusunda uzman idi. Yani, miras hukuku.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 Gerçekten İslam hukukunun en ağır hususlardan bir tanesi bu ferahistir. Mirasını nasıl taksim edeceğine nasıl taksim edilecek? Kalan mal. Kalan. E çünkü erkeğe kadına eşit dağıtılmıyor. Bugün modern hukukta olduğu gibi. Evet. İkili bir de dağıtılıyor. Ali Ekta Efendi çok iyi fartsayabilirdi. Miras ile ilgili problemler, sorular geldiği zaman eline kağıdı alır, neticeyi hemen bildirirdi. İstanbul müftülüğünde görev yapmıştı. فاضلة أهلية، اثنان كناتلي، زر جناهين، يعني هم ظاهري علماء رواه التصريفي، حديث كلام، مثل علماء الدين إجازتلي، هم من الناحية المعنوية أيضاً، حاكم، معلم، أسات، Efendi Hazretlerinden الأئمة، حضرة الأئمة، حضرة الأئمة، حضرة الأئمة، حضرة الأئمة، حضرة الأئمة، حضرة الأئمة، حضرة الأئمة، حضرة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 Yani kendisi de dayı olmasına rağmen yani o görevi ben yokum diyor mahvi etti mahvi etti diploması var ben yokum diyor Kıymet Hocam bu Hazib Efendi'den e, e, e, e, kısa bir bahsi edebilir misiniz bu programda Hazib Efendi kendisi esas yani e, kasımonlu o yılancı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 Esad Erbili Hazretleri'ni ziyarete gidiyor. Ama o devletliye giden, ziyarete gelen yok. O bakan, o devletli, ya bu herkes ziyarete geliyor. Kim bu adam? Kim bu zat? diye soru soruyor. Diyorlar ki İstanbul'da Kelami dergahı şeyi Şeyhi, Muhammed esad Erbili diyorlar. Derken bir kıskanma yaşanıyor. Evet. Çökemiyor bu şeyi. Kimse gelmiyor bana. Ben bilmem, devlet erkanıyım. ama gelen yok bana. Ne diyor bu? Herkes ona gülüyor. Bir kıskanma oluyor. Evet. Halbuki Esad efendimizin hiçbir siyasi faaliyeti yok. Efendimiz tam bir ahiret adamı. Ayrıca Esad erbi hazretleri o tür siyasi işlerde bize hep şöyle söylerdi. Evladım, fitneye sebep olmayalım. Siyasetle uğraşmayalım. Bu işlere karışmayalım. Herkes kendi işine baksın derdi. Çünkü siyasetle maneviyat bir arada maalesef Gitmiyor. Evet. Hallacı Mansur gibi nice başlar gitti. Kör kadının kaleminden nice kanlar attı gitti. Şehidi aşkın kanı mis gibi mahşerde kokar. Yarası rütbesidir onun meydana akar. Bismillahirrahmanirrahim. Uruhlarına Fatiha. Efendim dinleyenler. Kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça efendim.